1940 numaralı konu, halkın, İbni Abbas'ın vefat ettiği günde Kur'an sesi duymaları, İbni Abbas Taif'te vefat etti, cenazesinde bulundum, bir kuş geldi, onun gibi güzel kuş görülmemişti, İbni Abbas'ın kefeninin arasına girdi, dikkat ettik, fakat çıktığını hiç kimse görmedi, İbni Abbas defnedildiği zaman kabrinin kenarında, kim olduğu bilinmeyen birisi, ey huzura eren nefis,